Ellem ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin. Bugün öfke ve isyan kokan bir bölümle karşınızdayım. Nedir? Karamsar ya da olumsuz yönleriyle mi bir gün karşınızda biraz böyle şey olacak. Öfke kokacak bir program. O yüzden bilemiyorum. Belki de <gülüyor> Evet, sinirliyim derdiniyenler neden sinirliyim? Öteden beri, yani aylar evvel taşındığım eve, 7 ay, 8 ay oluyor belki, taşındığım evde telefon hattı yok. Dolayısıyla internetimi de taşıyamadı bu işle ilgilenen kurum. 3 yıllık bina ve hala bir telefon hattı yoksa insan ister istemez bu kurum ne halta yarıyor, ne işe yarıyor diye yani kendi kendine düşünüyor. ''Ne işe yarıyorsunuz siz?'' diye. Kaç kez gittim onların ofislerine falan filan. Ama bir sonuç yok. En son da işte şebeke müdürüyle falan görüştüm. Ellerinde kablo yokmuş. Bak bak bak. Kablo yokmuş ellerinde. Peki ne zaman gelirdi demiştim de şey dedi. Net bir tarih, kesin bir tarih veremiyoruz. Çünkü ödenekler bitti dedi. Ama yine de dedi hani başka yerlerden artarsa bir yerlerden elde edebilirsek onu döşeyebiliriz gibi bir, bir şey söylemişti. Yazık diyorum gelişmiş ilerici Türkiye'nin bu çağda telefon hattı olmayan üstelik başkent gibi bir yerde ve karşımızda bir lise var. Ve karşımızda hemen TOKİ var orada internet var. Yol geçiyor aradan yolun karşı tarafında 50 metre ötede bağlantılar var ama 50 metre öteye işte nedir 8 ayda yani en azından benim geldiğim zamandan itibaren 8 ay ki benden önce gelenler var binaya işte başvuruda bulunmuşlar. Onlar da bir sonuç elde edememişler. Yani onca kimse var bir kablo döşenememiş bir nedir telefon attı döşenememiş. Böyle bir kurum olmasın daha iyi yani diyor insan. Bireysel anlamda bakıldığı zaman hani kıyamet ne zaman kopacak sorularına cevap verirken alimler derler ki aslında iki türlü kıyamet vardır. Bir küçük kıyamet bir de büyük kıyamet. İşte büyük kıyamet bildiğimiz kıyamet. Bir de küçük kıyamet var ki o da kişinin kendi ölümüdür. Şimdi burada da öyle bir misal. Hani tamam ülke çapında hizmet veriyorlar da bana ulaşmadıktan sonra bu hizmet ne halta yarıyor? Kablosu olmayan bir Türkiye'nin yüz karası kurumunu kınıyorum. İsmini de vermek istemiyorum. Keşke alternatif olsaydı da bunlara mahkum kalmasaydık. Evet, diğer taraftan hani alternatif olsaydı dediğimizde işte GSM internet bağlantıları ki onlar da hep sınırlı. Oluyor işte nedir 10 GB, işte 5 GB, 4 GB ki benim bütün işim internette olduğu için bana nedir 3-4 gün bile yetmez 10 GB, günde 5-6 GB harcayabilen bir kimseyim normal şartlarda. Böyle olunca onların sundukları çözümler bana çok çok pahalıya mal olur. Ev kirasından daha betere mal olur ki taşınsam daha rahat falan. Aylardır neyle geçiniyorum Sağ olsun alt komşular kullanmadıkları ya da çok ihtiyaç duymadıkları bir GSM şirketinin 3G modem mi deniyor öyle bir şey çok düşük bağlantı yani 10 kilobyte saniyede indirebiliyor bu ne demek 2000 yılı öncesinde işte şeyle bağlanırdık hani normal telefonu bilgisayara takardık da fax modemle bağlanırdık orada 56K ile bağlanırdık bu aşağı yukarı o hızda bir şey işte çok düşük yani hiç iş görecek bir durumu yok yani bir 10 dakikalık işi ben 2 saatte yaptığımı biliyorum yani burnumdan solaya solaya e, lanetle okuyarak bu işle ilgilenmesi gerekip de e, malkar davranan kurumlara e, şikayet ettim e, siteleri üzerinden mesaj gönderdim falan ama ha havaya anlatmışsınız ha onlara o derece ciddiye alınıyor vatandaşlar bu ülkede ya da tüketici bu ülkede diyelim. Evet. evet. Bir diğer husus, bir diğer husus yani e, kızdığım noktaları anlatmaya çalışıyorum. Öfkeliyim dedim ya bu enleme boylan biraz farklı olacak diye. Bir diğer husus şey bir, bir kredi kartı durumu işte bir banka adı aynı zamanda bir kıta adı olan bir banka hesabım vardı orada öteden ki var hala ama kredi kartım olmuştu işte yakın zamanda iki yıl önce kadar kullanıyordum ama yeni bir şey çıkardılar daha önce yoktu bu uygulama. Kart masrafı adı altında Kredi kartı masrafı diye Geçen gün cep telefonuma gelmiş Borcunuz 30 TL diye İyi de ben kullanmadım ki Allah Allah falan dedim yani Kartımı hemen ayrıntılara falan Baktım ki kart masrafı Şubeye gittim oradan işte telefonla genel merkezle Konuştuk falan Dediler ki şayet Fatura iki tane Ödeme talimatı verirsem Kredi kartı için masraf çıkmazmış kart masrafı diye çıkmazmış iyi de dedim zaten hesap için de iki tane alıyorsunuz daha önce de öyle bir şey hesap işletim ücreti adı altında bir şeyler kesiyorlardı ki işte iki tane faturayı oraya verdik İşte neyse düşündüm düşündüm bir tane daha bulduk işte bir tane daha daha ayarlayabilir misiniz dedi düşündüm düşündüm aklıma gelmedi yok dedim o zaman size farklı bir şey söyleyelim dedi, bir yıl boyunca kartınızı iptal etmeyeceğinize dair taahhüt verirseniz masraf alınmayacak sizden denildi. Şimdi ben bu taahhüt kelimesini duyunca evet, tüylerim dikenleşiyor. Neden? Çünkü yani kalpazanlıklar dönüyor bu işlerde biliyorum daha önce çokça kez başıma da geldi. O yüzden yani peki taahhüt verirsek dedim şimdi kesinleşen bir borç ya da işte yansıyan 30 TL'lik bir borç var bu iptal edilecek mi silinecek mi dedim evet evet dedi belki ana maddeleri öne, söylüyor olabilirdi oradaki müşteri temsilcisi güzel şeylerdi söyledikleri ama ben yine de sonunu kestiremedim. O yüzden tamam dedim. Kartımı iptal edeceğim dedim. Ama kartı iptal ederseniz dedi şey 30 TL'yi yani masraf silinmez onu ödemek durumunda kalırsınız. Tamam dedim razıyım yani bir yükten daha kurtulmuş olurum. Hani e, ihtiyacım olmuyor gerçek kredi kartına da. Geçmişte bir dönem oldu ama yine de hani bulunsundu ama işte o masraf ortaya çıkınca istemiyorum kalsın dedim. Kartınızda dedi Bayan müşteri temsilcisi 15 liralık para puan mı ne puan var dedi. Tamam dedim onu şeye kullanın dedim. İşte 30 TL bu borç ya 15 TL'yi oradan düşün dedim. 15 TL'yi de hesaptan çekin dedim. Tamam dedi onay veriyor musunuz dedi falan tamam dedim. 15 TL'yi çektiler benim hesaptan daha sonra işte eve geldim kontrol ettim. Aa, baktım 15 TL gitmiş. İşte aradan 3-4 gün geçti. Kart borcunun son günü bu geçtikten sonra işte bugün. Bir baktım ki diğer 15 TL'yi de benim hesaptan yine çekmişler. Yuh dedim yani yuh dedim. Para puan dediğiniz zıkkım neydi yani? E Şimdi bu şeyi arasam hani bu... Kurumu arasam bilmiyorum belki hani düzeltebilirler belki bilmiyorum bir ihtimal yani sonuç bile elde edecek olsam bile Beni o kadar uğraştırması işte beni yorması telefon masrafı işte beni sinirlendirmesi ve kaldı ki insan mecbur mu birey olarak tüketici olarak onlar hata yapacak, e birey beşlerinden koşacak ki hatalarını tamir ettirecek. E, böyle aptal bir sistem olabilir mi? Böyle saçma bir sistem olabilir mi? Yani öyle bir sistem yapıyorlar ki, kendileri dahi nasıl bir halta yaradığını bilmiyorlar. Oradan biri öyle diyor, bir başkası şöyle diyor. E, lanet olsun öyle sisteme diyor insan. Yani, öfkelendim. Tabii yaşadığım bu durum, bu bankaya has değil. Çok sayıda kurumda nice ve beter tablolarla karşılaşılmaktadır maalesef. Bilmiyorum şimdi belki uğraşırım belki uğraşmam ama 15 TL için o kadar uğraşma uğraş kaldı ki ben kullandığım sinir GSM operatörü ne de gıcık olduğum için kaç aydır kontör de yüklemiyorum, lira da yüklemiyorum. 6 ayda bir iptal olma durumu var bakalım 6 ay olana kadar. Her neyse işte dolayısıyla telefonla da görüşemiyorum. Görüşsem zaten çok para gidecek. Yani kaldı ki herkes işte kalkıp gidip öyle şikayet edecek, bilmem ne yapacak falan peşine düşecek diye bir durum yok. Bir durum yok. 10 lira 20 lira için çok kimse aman falan deyip es geçiyor. E bu, bunlar da oradan ondan bundan şundan derken mesela 10 bin 100 bin 1 milyon müşterisi olan bir kurum. Düşünün ne kadar hortumlar. Hortumlar bunların hesabı tabii öte alemde hesabını vereceklerdir mutlaka da keşke bu dünyada da denetlense bazı şeyler denetlense gelelim bir diğer hususa sağlık sistemi, dayatmacı sağlık sistemi, zorunlu sağlık sigortası adı altında işte bir iki yıl evvel bir haraç sistemi oluşturuldu. O zamandan beri hiç hastaneye gitmedim. İhtiyaç duydum ara ara ki son bir haftadır epey bir ihtiyaç duyuyorum ama gitmiyorum. Gidemiyorum belki de. Neden? Çünkü şey, borcum var diye bir, bir milyara ulaşmış. Bin TL'ye yani aşağı yukarı. Bunu ödemeyince size bakmıyorlar. Sadece şey olursa acil bir vaka, acil bir durum olursa ilgileniliyor, gideceksiniz muayene olacaksınız falan yok öyle bir durum, öyle bir şansınız yok. Yani amaçlarının yani öyle bir sağlık sistemi ki amaçlarının vatandaşın sağlığı olmadığını şuradan çok rahatlıkla anlayabiliyoruz ki özel sağlık sigortası bulunan kimseler dahi ayrıca bu e, zorunlu sağlık sigortasında mecbur bırakılmış vaziyette. Sağ, özel sağlık sigortanız da olabilir ama bize de, e, bize de hani ellere var da bize yok mu? Özele var sen niye bize para e, haraç vermiyorsunuz, para vermiyorsunuz gibi o, oraya da Bağ, bağlama durumu hani dertlerinin vatandaşın sağlığı olmadığını göstergesi. Her neyse işte şimdi son, son zamanlarda el bileğimde problem vardı işte bir de öteden beri böyle belli belirsiz vardı ama son günlerde epey bir acıyor. Bir de 19. ayıma geldim abi her gün gitarla bir saate ilgileniyorum ama son bir haftadır anlamadım. Böyle bir şişlik oldu ama ben yine de gitarla ilgilenmeye devam ediyorum hani parmakları çok yormuyorum belki sağ elle sadece tıngır mıngır bir şeyler yapıyorum amaç bir saati doldurmak ama üzülüyorum hani 19 aydır uğraşıyorum falan filan öyle ellerimi alıştırmıyorum ne güzel bazı şeyleri yani kendime güvenim geldi falan derken el bileğinde problem çıktı filan şimdi çok kullanamıyorum sol elimi. Bilmiyorum inşallah bir sorun olmaz. ya yani En azından atlatırım bugünleri diye umut ediyorum. İşte nedir sor soruşturdum da eldiven gibi bir şey. El bilek ateli deniliyor. İşte eczaneye gittim. Baktım da meğer metal bir parçası da varmış onun. Ee, dedim ben onu takarken gitar çalamam. O yüzden daha böyle esnek bir şey var mı ki filan diye böyle birkaç şeye baktık ama... Elastik bandaj mı deniyor ne işte Ondan aldım işte onu sarıyorum El bileğime de Öyle öyle düzelmesini umut ediyorum Hayır olsun bakalım Evet ve e, Şeye geçiyoruz neye geçiyoruz Dershanelerin kapanması Olayı e, Geçerli hükümet ki Oy verdiğimde bir hükümettir ama e, Yanlış uygulamalarını eleştirmeyeceğiz Diye bir şey yok Ne karım var ne zararım Ama şeye gıcık oldum Dayatmalara karşıyım. Dayatmalara karşıyım. Şu olur. Hani adam gibi bir eğitim sistemi yaparsın abi. Millet dershaneye ihtiyaç duymaz. Gitmez. O dershaneler ister istemez kepenk kapatır. Eyvallah. İşte o durumda çıkarsın ve dersin ki işte belli kriterleri haiz dershaneler istemeleri halinde özel okula dönüştürülebilecektir denildiği zaman bu Dershane sahipleri için de aynı zamanda bir can simidi olur. Ve bu tavrınız onların büyük bir takdirini de kazanır. Yani ortada ne itici bir durum olur ne de onların ocağına incir ağacı diktiğiniz izlenimi de uyandırmaz. Onlar size bir kurtarıcı gözüyle bakarlar. Neden? Çünkü zaten zor durumdalar. Ama nedir? Adamların işi tıkırında, ne güzel, iyi gidiyor, işliyor filan. e ben dershaneleri kapatacağım ya da dönüştüreceğim özel okula. İyi de istemiyor belki adam. Niye zorluyorsun abi? Sıkıntı burada. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Öyle ki zaten artık şey hani en sevdiğiniz yemeği bile üst üste defalarca yiyince bıkarsınız öyle de bir misal mesela Ankara'nın belediye başkan adayı yine aynı isim yani oy verdiğim partinin adayı olmasına rağmen oy vermeyeceğim yani artık insan bir değişiklik olsun istiyor. Kaldı ki ben Ankara'da yapılan hizmetlerin, belediyenin yaptığı hizmetlerden memnun filan da değilim. Mesela aha da bakın bugün, işte susuz vaziyetteyim ben şu anda. Nedir? Sabah 07'de su kesintisi yapıldı, 48 saat süreyle su kesintisi. Bilmiyorum hani Büyükşehir'in getirdiği zorluklar mıdır, nedir, tamam bir nebze anlıyoruz da Mesela daha önce Konya'da bulundum. Yani orada yapılan şeyleri burada göremiyorum. İyi şeyler de yapılıyordur mutlaka ama bana yansıdığı kadarıyla ben beni tatmin etmiyor. En azından bunu böyle söylemiş olayım. Değerli dinleyenler şunu da anlatmak istiyorum. Hani dinsizin hakkından imansız gelir diye bir söz var. Bunun bir örneğini anlatacağım. Hani böyle bir halta yaramayan en azından benim için bir halta yaramayan bazı kurumlar var dedim ya o kurumlar ara ara kampanyalar mampanyalar yapıyorlar filan bizim arkadaş var bu tür kampanyaları filan epey yakından takip eden de bir kimse seviyor da öyle şeyleri falan kampanya yapılmıştı işte bilmem saat akşam kaçtan sabah kaça kadar konuşmak ücretsizdi sabit telefonlarla filan aynı zamanda işte ne bileyim puan da veriyorlar size işte bilmem kaç puan toplarsanız şu hediyem bilmem bu hediye falan. İşte bizim arkadaş da işte akrabalarını arıyor onları bunları abi bir iki gün üç gün falan sonra artık e, nereye arayacak çocuk filan. Ondan sonra beni aradı ben zaten sabit telefonu hani kullanmıyorum internet amaçlı olarak kullanıyordum zaten vaktiyle işte önceki aylardan daha önceki evimden bahsediyorum. Sen diyordu. ''Telefonu nasılsa kullanmıyorsun, ihtiyaçta duymuyorsun.'' ''Tamam, evet.'' dedim. ''Telefonu açık bırakalım, sabah ben işe giderken falan kapatırım.'' dedi. ''Sen kapatma, ben telefonu açık bırakayım.'' ''Maksat, açık kalsın telefon.'' ''Maksat açık kalsın, puan kazansın.'' Aslında ilk başlarda hani iyi yapmıyor.'' diye hani, söylenmiştim de... Sonradan düşündüm, yani bunlar kendileri kaşınıyor. Yani kendileri öyle bir kampanya yapmışlar. Kendileri böyle istiyorlar demek ki. Bir dönem sonra benim telefon kapandı bilmem ne oldu. İşte beni arayamıyor başka kimselerle uzun görüşemiyor falan. Çocuk yeni bir yöntem buldu. Arayacağı bir ücretsiz bir şey buldu. Puan kazanabileceği bir hat buldu. Nedir? Masal servisi var ücretsiz. Çocuk ondan sonra yani sadece bir masal dinleyip ondan sonra telefonu açık bırakıyormuş filan. Ama masal servisi gündüz de bedavaydı. Dolayısıyla 24 saat telefonu açıktan bırakıyordu. Puanları biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. En üst e, hediye değildi, bir alt hediye. Sordum niye? Şey dedi, ya dedi şimdi en üst hediye olursa Dikkat çeken, nereden geldi bu puanlar diye inceleyebilirler dedi. O yüzden bir alttaki hediyeyi istedim dedi. Beklemiş, beklemiş, gelmemiş hediye. Sonra da aradım diyor onların kurumlarını şöyle böyle oradan oraya oradan buraya pasladılar. şöyle böyle bilmem ne yaptım falan diyor öyle nasılsa telefonda bedava ya en son da şey yaptılar diyor işte biz de diye gönderemeyeceğiz e, o yüzden puanınızı iade ediyoruz hesabınıza falan dediler puanı iade etmişler sonra çocuk biraz daha uğraştı en üst hediyeyi istedi bu sefer birkaç hafta geçti aradan ki hediye gelmiş ya bu sefer hızlı geldi dedi tablet PC göndermişler ona işte en üst hediye oydu helal olsun diyorum yani aslında şey nedir o arkadaşı bir gün konuk etmek istedim ve boylama ya da bir şekilde bir röportaj yapalım da dedim Yok dedi, yok dedi, sakın dedi, ifşa etme sırlarımızı filan dedi. Aa, arkadaş bana da önerdi de, işte şöyle yap böyle yap, sen de hediye alırsın filan diye de Ya dedim, uğraşamam ben falan, çok da sevmiyorum. Böyle ilgilenmeyi filan, bu tür şeylerle. Yani ilgilenseydim belki ben de bedavadan, havadan bir tablet, PC alımın akıyla alırdım, kazanırdım diye. Şey olurdu hani, onların ondan bundan götürdükleri içettikleri paraları belki de bir, bir gıdımını almış olurduk belki hoş olurdu böyle uyanıklar mı lazım hani din sizin hakkından imansız gelir hayır olsun bakalım hayır olsun bakalım evet kıymetli dinleyenler epey uzattım biliyorum ama doluyum yani dolu doluyum Ha bir de şunu da söyleyeyim kıymetli dinleyenler bitirirken, son olarak şunu da söyleyeyim. İşte o sağlık sigortası zıkkımı vardı ya, öyle bir komik rakam ki kişi başı 300 lira gelir varsa ailede ne oluyor? Onlara yani en az 30 lira 40 lira mahkum ediliyorlar her ay ödemeye. Şimdi ben tek yaşadığım, yalnız yaşadığım için yani her halükarda 300 lirayı aşabiliyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Her ay işte 35-40 lira falan ödemek durumunda kalabiliyorum. Düşünün 300 lira ne yani? 300 liranız var e, bunun e, 30 lirasını 40 lirasını 50 lirasını bana ver diyorlar. Git başımdan diyesi geliyor insanlıkta. İşte bilmiyorum neye göre alıyorlar o paraları. Banka hesaplarını mı kontrol ediyorlar? İşte harcanılan paraya göre diyorlar da. Bilmiyorum artık nasıl bir sistemleri var ama... Ben şunu yapmaya başladım. Bunu da ifşa ediyorum. Ne yapıyorum? Artık banka hesabımı kullanmamaya çalışıyorum. Diyelim ki bir arkadaş ya da peder beye para gönderecek. Kendi hesabıma göndertmiyorum parayı. Niye? Çünkü takip ediliyor. Çünkü para kokusunu alırlarsa benden hani 40 lira alıyorlar o zaman 100 lira alırlar. Doymak bilmeyebilirler. Yani insanı şeye alıştırıyorlar. Üçkağıtçılığa. Ne yapayım? Çaresiz yani. Zaten çalışan bir kimse değilim. Özden elimizdeki parayı kadrini kıymetini bilmem lazım. Diyelim ki arkadaşlardan ya da babamdan para gönderilecek ya da bir yerlerden para gelecek. Parayı kendi hesabıma değil. Böyle bir sorunu olmayan işte para giriş çıkışında ek bir kayba uğramayacak bir arkadaşın hesabına gönderiyorum. Ve sonra gidip elden alıp harcıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Üçgen açılık mı? Değil ama ucundan köşesinden biraz sanki öyle bir koku var. Adamlar göz dikmişse sizdeki lokmaya sizde bir şeyler döndürmeye bakıyorsunuz yani. Aç kalmayasınız diye. Yani kurtlar sofrası artık. Yani günümüz çıkar sistemlerinin bireyi ezen ve hakkını gasp eden örnekleri maalesef ki çok fazladır. Bazı açıklar görüldüğü zaman düzeltilmeli. Buna rağmen düzeltilmiyorsa orada bir sorun var demektir. Evet, kıymetli dinleyenler ve bugün isyan kokan bir bölüm oldu ellem ve boylamın bu bölümü isyan koktu bitirirken önceki yıllarda nisan 2009'da seslendirdiğim bir şiiri mevlana'nın isyan etmişim adlı şiiriyle bitiriyorum esen kalmız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 Elvai Çeşit Müzik ve İçerik Enlem ve Boylan Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yan da neymiş? Beş duyu da neymiş? Benim hiçbir şey umrumda değil. <Gülüyor> www.mbirgin.com Enlem ve Boylan 63 Kasım 2013 Bitti, esen kalınız. Enlem ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin